Evet abiler dua ve münacat arasındaki farkı işleyeceğiz. Dua bir şekilde Cenab-ı Hakk'a karşı bir yalvarış, bir istek durumu halini arz ederken bir şeyleri istemek var. Cenab-ı Hakk'ın da cevabını beklemek var. Ama münacat biraz farklı. Münacat yalvarmak, yakarmak. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı halini arz etmek, bir netice beklemek değil. Rabbim hastayım, bana şifa ver diye dua vardır. Bir de Rabbim sen benim halimi görüyorsun. Bir şey istemeye yüzüm yok, benim halim bu diye halini arz etmek vardır. Neticeyi Allah'a bırakmak. Münacat daha farklı. O yüzden bugün okuyacağımız yer Yunus Aleyhisselam'ın münacatı niye bunu dedim? Duayla münacat arasındaki fark tabii daha su götürür, daha detaylı konuşulabilir. Ama satiyi geçiyorum. Zaten dersin içinde onlara değineceğiz. Evet, birinci lema. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Yunus İbni Medda, âlâ nebiyyina ve Aleyhisselatü Vesselam'ın münacatı en azim bir münacattır ve en mühim bir vesile-i duadır. ...duanın kabul olmasına en güzel bir vesiledir. Şu okuyacağımız yer. Yunus aleyhisselamın o münacatı Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakarması... ...bulunduğu zor durumu arz etmesi. Peki Cenab-ı Hak onu o haldeyken görmüyor mu? Yunus aleyhisselam balığın karnındaki vaziyetini konuşacağız. Peki o dile getirmese, kalbinden bir yakarışta bulunmasa... ...Allah o hali görmüyor mu abiler? Görüyor ama diyor ki kulluğunu yap. Çünkü Cenab-ı Hak bizim aciz olduğumuzu, kusurlu olduğumuzu ve fakir olduğumuzu biliyor. Ama diyor ki sen bunu itiraf et. Çünkü itiraf eden affa müstahak olur. Yoksa Allah'tan habersiz değil ki. Yunus aleyhisselamın balığın karnına girmesini isteyen kim? Allah. Ve o hali yaratan, o olayı, o mekanı yaratan kim? Yine Allah. Değil mi? Olayların her yerinde Allah var. Ama bir fark var, Cenab-ı Yunus Aleyhisselam'ın münacatını istiyor. Ona bakıyor. Çünkü niye? Peygamberler bize örnek. Biz bir balığın karnına mı gireceğiz? Yani şu münacatı yapmak için birazdan okuyacağımız yere hazırlıyorum sizleri. O münacatı yapmak için bir balığın karnına girmek mi lazım? Karanlıkta mı kalmak lazım? Ümidin kesit vaziyette olması mı lazım? Karanlık, dehşetli denizin ortasında kalmak mı lazım? O zaman gelin okuyalım bir sentezleyelim. ''Yunus aleyhisselamın kıssayı meşhuresinin hülasası denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve her taraf karanlık ve aynı zamanda her taraftan ümit kesik bir vaziyette.'' Evet abi burada kavim yoldan çıkmış vaziyette ama Yunus Aleyhisselam kavmini uyarıyor. Yola gelmeleri için ve onları felaketten haberdar ediyor. Tabii felaketten haberdar edince insanlar ne yapar bir nebze düzelme yoluna giderler. Ama bu kavim tamamen yoldan çıkmış ve hiçbir şekilde yola gelmiyor ve azgınlık daha da artıyor. Ve felaket yaklaşıyor. İnananlarla beraber bir gemiye biniyorlar. Yunus Aleyhisselam kavmini terk ediyor. Sonra kavmi terk edince yola çıkmaya başlayacaklar, yola çıkacaklar bir şekilde gemi hareket edecek. Ama ilerlemiyor çünkü önünü rivayetlerde büyük bir balina, büyük bir balık önünü kesmiş. Gemide ne varsa yiyecek atıyorlar, yoldan çekilmiyor O koca balık. Tabii felaket yaklaşıyor. O kavme felaket gelecek. Bu sefer o yoldan çıkan insanlar Yunus'u bulun. Yunus'u bulun ona durumuzu arz edelim. Rabbine yalvarsın bu felaketten bizi kurtarsın. Arıyorlar bakıyorlar Yunus Aleyhisselam yok. Kavmini terk etmiş. Sonrasında şimdi bir şekilde çekilmiyor. Önünden çekilmiyor yani felaketle yaklaşıyor. O geminin gitmesi lazım. Yunus Aleyhisselam olayı uyanıyor. Diyor ki o balık beni istiyor. Çünkü ben kendi nefsime zulmettim. Kavmimi terk ettim. Sonra tabi kabul etmiyorlar bir peygamberi biz nasıl atarız olmaz diye kura çekiyorlar her bir kurada Yunus aleyhisselam çıkıyor. Sonra olaya devam ediyoruz abiler. Yunus aleyhisselamın meşhur kıssasının hülasası denize atılmış büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette. La ilahe illa ente subhaneke inniküntümüne zalimin münacatı ona süraten atan vasıta necat olmuş. Rabbim senden başka ilah yoktur. Sen her türlü kusurdan, eksiklikten münezzehsin. Ben kendi nefsine zulmedenlerden oldum diye münacatta bulunuyor. Halini arz ediyor, beni buradan kurtar demedi bak dikkat et duaya. Veya işte bir şekilde oradan kurtulmaya çalışayım, böyle bir yola girmedi. Direkt halini arz etti. Neden? Çünkü her yerden ümit kesik bir vaziyette. İşte o halini anlayınca tüm acizliğiyle, tüm fakinliğiyle yani kulluğun mayası olan tüm böyle o kusurlarıyla Cenab-ı Hakk'a karşı o münacatı süraten kurtulmasına sebep oluyor şu münacatın sır azimi şudur ki büyük bir sır var o vaziyette esbab sebepler yani onu kurtaracak olan sebepler bin künliye sükut etti tamamen sustular çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa hem denize hem geceye hem cevvi semaya geçsin gökyüzüne geçsin çünkü onun aleyhinde gece deniz ve hut o büyük balık İttifak etmişler. Bu üçünü birden emrine Musahhar eden boyun eğdiren Bir zat ancak Onu sahil-i salamete çıkarabilir. Kim kurtarabilir balığın Karnında? Hangi sebep? Hangi halk? Eğer bütün halk onun hizmetkarı Ve yardımcısı olsaydılar Yine beş para Faydası olmazdı. Çok muhteşem Bir yer abi. Dinliyoruz bir hikaye gibi şu an. Bir anlam veremiyoruz bir peygamberin balığın kanındaki halini Allah'a arz etmesi. Bana ne faydası var? Değil mi? Bu soru geliyor. Demek ki esbabın tesiri yoktur. Tüm kainat bir araya gelse balığın kanından onu kurtaramazlar. Biraz zaman geçse sindirecek. Adama ütopyik geliyor. Nasıl olur lan diyor? Balığın kanında insan yaşayabilir mi? Birazcık bilimle konuşalım mı o zaman? Var mısınız? Ispat edeyim mi? Anne karnında dokuz ay nasıl yaşıyorsun sen? Anne karnında bir adamı dokuz ay suyun içinde yaşatan Allah bir insanı da balığın karnında yaşatır. Doğru mu baba? Bir file baktığın zaman onun doğum süresi daha uzundur. 500 güne yakın, 500 gün yaşatıyor. Bir iki saat mi yaşatmayacak. Şu an akla yakınlaştırdık mı? Ha? Tamam. Evet demek ki esbabın tesiri yokmuş. Kimse onu oradan kurtaramazmış. Müseppi bir esbaptan başka sebepleri yaratan ve sebepleri elinde bulunduran ve sebeplerden hasıl olan neticeyi yine yaratan o Allah'tan başka hiçbir merce, hiçbir sığınak olmadığını aynel yakın görmüş. Tüm vücudu hissetmiş. Gözde müşahede etmiş artık şahitlik etmiş. Aynel yakin gözde gördüğünden sırr-ı ehadiyet ve nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birden bire geceyi, denizi ve balığı onun emrine musahhar etmiştir. Nasıl oluyor şimdi? Sırr-ı ehadiyet, nuru tevhid. Nuru tevhid Cenab-ı Hakk'ın birliğinin yansıması. Sırr-ı ehadiyet Herkesle Cenab-ı Hak muhabbet eder, herkesi görür, herkese şefkat eder ama bir de şefkatinin, muhabbetinin hususi olduğu zamanlar vardır. Nasıl ki güneş herkese vurur, herkese yansır bu tevhiddir, bu vaktaniyettir. Güneşin yansıdığı kişilerde renklerin farklı farklı görünmesi bu da ehadiyettir. Yani diyor ki nuru tevhî Cenab-ı Hakk'ın birliği içinde onunla hususi ilgilenmesini gördü. Dedi ki benim Rabb'im kainatla ala kadar olurken benimle de şu an ala kadar beni başıboş bırakmadı. Bu balığın sahibi Allah olduğu gibi benim sahibim de Allah'tır. Bu dertlerin, bu sıkıntıların, bu bulunduğum ortamın sahibi de Allah'tır. Kainatla muhatap olduğu gibi benim bu durumumla muhataptır diye iman etmesidir işte. Onu bildiği için, onu gördüğü için o balık ona musahar oluyor, o deniz ona musahar oluyor, o cev sema, o dehşetli karanlık ona musahar oluyor. Bak şimdi ne oluyormuş, bak dikkat et. Öyle bir hale alıyor ki o dehşetli, o büyük balık ona bir tahtel bahir oluyor, ona denizaltı gibi oluyor. Sonra o dehşetli gece süpürüyor bulutları etraftan. O kamer ona deniz feneri gibi yol gösteriyor. O dehşetli dalgaların olduğu o deniz ona güzel bir sahra haline dönüşüyor. Sonra sahili salamete çıkıyor. Seceri Yakdin altında. Seceri Yakdin kabak ağacı demek şimdikiler gibi değil önceden kabak yaprakları devasa büyük rivayetlerde o vaziyette elbisesiz denizden çıktığını ve bir büyük yaprağın altında Cenab-ı Hakk'ın kudretini orada temaşa ediyor, müşahede ediyor. Buraya kadar Yunus Aleyhisselam'ın yaşadığı hadise vardı. Biz buradan ne çıkaracağız? İşte diyor ki Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha dehşetli bir vaziyetteyiz Fesubhanallah. Bırak şimdi sen Sen o durumu tahayyül ettin mi izlediğin filmlerden, belgesellerden, aksiyon filmlerinden? Bir hayal et bakalım denizin ortasına ya ayağın gece Allah aşkına delikanlı adam kaç kişi var ya? Şöyle bir denizin ortasında seyrederken denizin ortasına atalım gece vakti. Her yerde ışık olsun. Kaç kişi ya abi cesaret edebilir? Ya gece ben bacağıma kadar suya girmekten karanlık yerde korkarım abi. Şimdi hayal et, denizin ortasındasın, ayağına yosun değse felç geçirirsin ya yani inme gelir sana böyle, yan yatarsın yani. <gülüyor> <gülüyor> yani Gökhan ağabeyin mastiğinizi oynarken ona böyle back-end vurduğunda böyle elinin kalması gibi orada kalırsın. Doğru mu reis? Şimdi bu durumu biraz hayretmenize size fırsat verdim. Devam ediyoruz. Yunus Aleyhisselam'ın bulunduğu vaziyetten 100 derece daha dehşetli bir vaziyet düşün ya. Düşünmene gerek yok zaten o anın içindesin şu an. Hiç kafanı yorma. Şu an sen balığın karnındasın. Gecen dehşetli karanlık. Ve her tarafta dehşetli büyük dalgalar var. Gözle görünmüyor ama. Devam ediyorum şimdi oraya geleceğiz. Neden yüz derece daha dehşetli vaziyetteyiz? Çünkü orada bir gece vardı. Bizim gecemiz ne? Kıyas edersek istikbalimiz. Geleceğimiz daha karanlık. Gafletle yaşadığımız için, nazarı gafletle istikbalimize, geleceğimize baktığımız için onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve daha dehşetli. Çünkü o gece onun 100 senelik bir hayatını alırken bizim gafletle yaşadığımız istikbale nur imanla bakamadığımız için, Cenab-ı Hakk'a ve teslimiyet işine bakamadığımız için dikkat et ebedi hayatın karanlıklar içinde. Yüz senelik bir hayat nerede? Ebedi hayatının karanlıklar içinde kalması nerede? İmanla şu kabre giremezsen. Allah'ı tanımadan, Allah'ı bilmeden esbap dairesine boğularak gidersen, neticeyi esbaptan beklersen, hayatına merkez yaparsan işte diyor ki aynen böyle olacaksın. Dipsiz bir kuyuya düşersin diyor işte. Esferi safilin karanlığına gidersin. Ya! Görüyor musun abi? Şimdi sen şu aydınlığa mı aldandın? Her yerde projeksiyon olsa ne olur, projektör olsa ne olur her yerde? Her tarafın led düşense olur. olur? Beş para eder mi? Ebedi bir karanlık. Ebedi karanlık bir çukur. İşte O Yunus Aleyhisselam'ın bulunduğu durumdan yüz derece daha dehşetli mi? Daha dehşetli. Orada bir deniz vardı. Bizim denizimiz ne? Şu sergerdan olan dünyamız başıboş. Öyle görünüyor ya. Deveran eden şu küre-i Ve orada çok dehşetli dalgalar var. Orada bir dalga geldi. Balıkla beraber gömüldüler. Bir hayat gitti. O hayat da 100 senelik bir hayat. Ama şu an bir ölüm furyası Ölüm envacı ölüm dalgası geliyor günde ortalama 350 bin insanı alıp boğuyor. Onlardan biri desem olabilirsin. Yunus Aleyhisselam'ın bulunduğu halden onun bulunduğu denizden şu yaşadığımız şu alan daha dehşetli değil mi? Barış biz halimizi bilmiyoruz ki arz edelim. Kanser olduğumuzun farkında değiliz ki önlem alalım. Zaten en büyük münacatımız bizim bulunduğumuz hali Allah'a arz etmek ama ilk önce Allah'a şu duayı yapmamız lazım. Rabbim münacat etme ihtiyacını bana nasip et. Çünkü farkında değiliz. En çok buna ihtiyacımız var. Allah bize ihtiyacımızı hissettirsin. İhtiyacımızı hissetmezsek bu gece burada olmayız zaten. Bugün burada olanlar ihtiyacı hissedenler. İhtiyacını hissetmeyebilirdin. Burada olmadığın günler ihtiyacı hissetmediğin için burada değil insan. Evet orada bir balık vardı. Dehşetli büyük. Şu an biz balığın kanında değiliz. Ama daha dehşetli bir balık bizi yutmuş. Ne? Nefsimiz. Hevai nefsimiz bizi yutmuş. Onu kendimize muhabbut edinmişiz. Olayları Allah'a göre, Kur'an ve sünnete göre değil. İlk önce nefis miyengine vuruyoruz işte. İlk önce nefsimizle değerlendiriyoruz. Nefsimizin hissesini arıyoruz. İşte ana merci o olduğu için bizi o yutuyor. Nefsimiz yutmuş, ebedi hayatımızı sıkıyor, sindirmeye çalışıyor, bizi mahvetmeye çalışıyor. Yine aynı kıyasa gittik. Yüz senelik bir hayat sıkıştırılıyordu orada. Şimdi senin ebedi hayatını nefsin almış, her merke etmeye çalışıyor. Sıkıyor, bırakıyor, sıkıyor, bırakıyor. Çünkü onun hutu yüz senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz, bizim nefsimiz, bizim yutan balığımız milyonlar senemizi mahvediyor. Madem hakiki vaziyetimiz budur. Kabul ettik mi bunu? Durumumuz bu. Biz de Yunus Aleyhisselam gibi ona iktidayen ona uyarak umum esbabtan yüzümüzü çevirip kainatta sanki hiçbir şey yokmuş gibi ...şu an başına bir musibet gelse... ...kendini Yunus Aleyhisselam gibi hissedecek misin? Mesele bu abiler. Yüzünü çevir dediği hadise bu. Aynı duruma düştüğünde... ...sıkıntıya düştüğün zaman... ...aynısını yapabilecek misin? Yani... ...esbabın zerre tesiri yoktur. Tüm tesir Allah'tandır. Mı... ...yoksa... ...ilk önce esbabın peşinde koşayım... ...oradan buradan... Olmazsa Rabbim sen bana yardım et. Olmaz. Öyle olmaz. Yunus Selam kaçmaya çalışmadım. Nereye kaçıyorsun? Kader fetva verdikten sonra cüz-i beşeri susar. Nereye kaçacaksın? Bugün hanımıyla kavga ediyor adam. Diyor ki ya bununla niye evlendim şöyle oldu filan. Ya sen hangi kaderden kaçıyorsun? Bugün o kadınla sorun yaşadığını sen kaçarsın. Başka kadınla evlenirsin. Onunla da başka sorun yaşarsın. Bitmez. Allah musibetinden kaçamazsın sen. En büyük hatamız bu bizim abi. Gelen sıkıntılardan hemen kurtun hemen kaçmaya çalışıyoruz. Olmaz. Onu veren Allah biliyor, görüyor. Senin oradan mücadele ediş noktan dua ve münacat olacak. Hala anlamıyoruz. Hastalıktan kurtulalım diye hastalık verilmiyor. Hastalık Allah'ı tanıyalım, acziyetimizi anlayalım. Onun meyvesini alalım diye. İsyan et diye değil, şikayet et diye değil. Hangi peygamber halinden şikayet etmiş? Eyüp aleyhisselam bulunduğu hastalıklı durumdan şikayet mi etmiş? Ondan kurtulmaya mı çalışmış hemen? Esbaba başvuracaksın ama Allah'ın adıyla. Bu tabii kişinin imanına göre değerlendireceği bir durumdur. Sen esbabın peşinde koştuktan sonra gidip de Rabbim bana yardım et. Önce neredeydin sen? Sen onları ilah edindin. Onları ilk önce aldın ana merkez yaptın. O yüzden la ilahe illallah derken ilk önce ilah edindiklerine at diyor. La ne? Yok. La ilahe ilahlar, aliheler ilahlarına at diyor. Sonra illallah. La ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka ilah yoktur. Yani ilk önce ilahlar yok de sonra Allah'ı bulasın. Ama biz la ilahe kısmına gelmeden la'yı diyemiyoruz. Aliheler etrafında dolaşıyoruz. Yani ilah e İlahlar etrafımızda, onlardan medet bulamazsak bu sefer <gülüyor> innallah tarafına geçiyoruz abi. Allah'a da başvuralım. Ama la var la. İlk önce bir at, esbabı at. İlk önce Allah'a başvur. Allahı buraya ilk önce. Onu yaptıktan sonra zaten bak bu münacatlar ortaya çıkıyor. Ey bale selamın yara içindeki haline dikkat et. Orada ne diyordu? Kendi istirahati için deyin kemal sabırla sabredip kalmış. Çünkü o hastalığın meyvelerinin farkına varmış. Bulunduğu sıkıntılı anlar. Herkes kendi onu yaşar. Herkes görür. Evet demek ki ana mevzu o hali hissetmek. O hali hissedersek yani şu an kendinizi şöyle yaşarken bu gece rica ediyorum evinize gittiğiniz zaman yas namazını kıldınız geceye karanlık bir ortamda hakikaten şu olayı bir yaşamaya çalış gecen karanlık büyük bir balık seni yutmuş bütün her taraftan ümit kesik bir vaziyette olduğunu hisset Allah'la münacatına bak bakalım bazen öyle bir hal oluyor görüyorsun adam kızdan ayrılmış Sonra etraftan arkadaşlarından medet umamıyor bir şekilde yani kalbi perişan olmuş o adamın bir namaz kılması var Kabe'ye imam dersin ama yanlış yapıyor o halden kurtulmak için mi yapıyor kız gelsin diye mi dua ediyor? Tekrar barışayım diye mi dua ediyor? Yoksa hakikaten kalbine dokunan zararın farkına varmış? Yani o kızla olan o münasebetleri, o haram sevda, büyük bir balık olmuştu, onu yutmuş. Ümit kesik vaziyette Yunus selam gibi orada münacattan bulunuyor. Fark bu işte. Eğer öyle değilse, o kızın tekrar tekrardan ondan mesaj bekliyor, tekrardan gelirse, barışıyor o hali terk ediyor işte. Doğru mu Ali? Yaşamıyoruz mu kardeşim bunları? Görüyoruz değil mi? Bu gece onu bir esbaptan, yüzünü bir çevir, at. Doğrudan doğruya, böyle esbab olan Rabbimize iltica edip, sebepleri yaratan O. Sebeplerle beraber neticeleri yaratan Allah'a münacat edip. La ilahe illa ente subhaneke inniküntü minez zalimin. Rabbim ben iman ettim, şehadet ediyorum ki senden başka ilah yok. Sen her türlü kusurdan münezzehsin. Ben kendi nefsine zulmedenlerden oldum demeniz ve aynel yakin biz de balığın kanında gibi müşahede edip anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sapkınlığımız yüzünden Allah'ı unuttuğumuzdan dolayı aleyhimize ittifak eden istikbal geleceğimiz dünya ve heva-i nefs'in zararlarını defedecek yalnız o zat olabilir ki geleceğimiz onun emri altında dünyamız onun hükmü hakimiyeti altında ...nefsimiz O'nun idaresi altındadır. Böyle telakki et diyor. Acaba... halık arz ve semavattan başka... ...hangi sebep var ki... ...en ince... ...ve en gizli hatıratı kalbimizi işleyecek? Kim var Allah'tan başka? Kalbindeki inilti Allah'tan başka gece vakti kim duyabilir? Ve bizim için... ...istikbali... ...karanlık olan istikbali... ahiret'in icadı ile ışıklandıracak. ...ve dünyanın yüz bin boğucu, o envacı, o dalgaları günde üç bin insanı alan o halet, haşa bizi ondan başka kim kurtarabilir? Hiçbir şey, hiçbir cihette onun izin ve idaresi olmadan bize imdad edemez. Halaskar olamaz, bizi kurtaramaz. Buna iman etmek işte. Madem hakikati hal böyledir, nasıl ki Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde hutu bir merkup, bir binek aracı, bir tahtel bahir denizaltı ve denizde güzel bir sahra ve geceyi de mehtaplı, latif bir suret aldırdı. Biz dahi o münacatın sırrıyla tekrardan hep beraber La ilaha illa ente subhaneke inni küntümüne zalimin demeniz ve hissetmeliyiz. Geceler bunun içindir. Şu gece özellikle hakikaten yatağa girdiğinde yorganı çek, bir balığın karnındasın. Şu an bütün esbab sükut etmiş. Allah'a bir de öyle bir yalvar bakalım. Onu bir hisset. Materyallerle meşguliyetimiz çoğaldı beyler. İstediğimiz her şeyi anında elde edebiliyoruz. İstediğimiz her şeyi anında ulaşabiliyoruz. Ulaştıkça Allah'tan uzaklaşıyoruz. İmkansızlıklar Allah'a yaklaştırır Kaybettiğin noktada Allah'a bulursun Biz her şeyi bulduk Her şey elimizde Tüm imkanlar etrafımızda toplanmış Aslında o imkanlar Allah'la olan muhabbet imkanlarını yerli bir ediyor işte Mesele öyle abiler Bu geceye yaraşır bir ders diye düşündüm O yüzden vaktinizi aldım Allah rızasını rızası. rızası. El Fatiha